Genç kadın yalnızdı. Akşam oluyordu. Pencerelerin önündeki küçük müslin perdeler akşamın alaca karanlığını daha da arttırmaktaydı. Güneş ışığı barometrenin yıldızları üzerine vurduğu için yıldızlar süs çiçeği saksasının gölgeleri arasından aynanın içine alevler yansıtıyordu sanki. Rudolf Ayakta durdu, söylediği birkaç basmak alıp söze Emma üstün körü yanıtlar verdi. Rudolf onun yanı başında bir sandalyeye oturarak, işin doğrusu şu ki gelmek istemedim dedi. Neden? E neden olduğunu anlamadınız mı? Genç kadına bir kez daha baktı. Öylesine derin bir bakıştı ki bu, Emma kızararak başını eğdi rudolf devam etti emma kadın biraz uzaklaşarak sert bir tavırla rica ederim dedi o zaman rudolf melankolik bir sesle görüyorsunuz ya gelmemekte de haklıymışım demek çünkü bu at benliğimi dolduran bu at ki ağzımdan kaçıverdi onu söylememi bile yasaklıyorsunuz bayan bovary Evet herkes sizi bu adla çağırıyor. Sizin zaten adınız bu değil ki. Başka birinin adı. Durdu yine tekrarladı. Başka birinin adı. Sonra ellerini yüzüne kapatarak hep seni düşünüyorum dedi. Sizi anımsamak umutsuzluğa sürüklüyor beni. Bağışlayın. Gidiyorum işte. Hoşçakalın. Uzaklara gidiyorum. Öyle uzaklara gidiyorum ki artık benden söz edildiğini duymayacaksınız. Bununla birlikte bugün bilmem hangi kuvvet beni size doğru bir kez daha itti. İnsan Tanrı'nın takdirine karşı gelemez. Meleklerin gülümseyişlerine karşı koyamaz. Çünkü insan güzel, sevimli, tapınılacak bir şey gördü mü ona doğru sürükleniverir. Emma, kendisine böyle şeyler söylendiğini ilk kez duyuyordu. Bu yüzden de gururu tıpkı sıcak hamamda yorgunluğunu gideren bir insan gibi bu konuşma tarzının ateşliliği karşısında bütün varlayıyla gevşeyip yayılıyordu. Rudolf devam etti. Gerçi gelmedim, sizi göremedim ama hiç olmazsa çevrenizdeki şeyleri seyrettim. Geceleri kalkıp buraya kadar geliyor, evinizi ay ışığı altında parıldayan damı, pencerenizin önünde sallanan bahçedeki ağaçları, camların ardında loşluk içinde parıldayan küçük lambanın ışığını seyrediyordum. Sizinse buracıkta, Size bu denli yakında, sizden bu kadar uzakta biçare bir insanını bulunduğundan haberiniz yoktu. Genç kadın bir hıçkırıkla ondan yana dönerek, ''Ah ne kadar iyisiniz siz'' dedi. ''Hayır, sadece sizi seviyorum o kadar. Haberiniz yok bundan değil mi?'' Söyleyin bunu bana. Bir sözcük, tek bir sözcük olsun söyleyin. Bir yandan Rudolf yavaş yavaş şandalyeden yere doğru kayıyordu. Tam o sırada mutfakta takunya sesleri duyuldu. Rudolf de salonun kapısının açık olduğunu fark etti. Ayağa kalkarak devam etti. Küçük bir dileğim var. Bana şu kadarcık olsun acıyorsanız... Bu dileğimi yerine getirin ne olur. Dileği genç kadının evinin içini dolaşmaktı, tanımak istiyordu burasını. Emma Bovary bunda sakınılacak bir şey görmediğinden ikisi de ayağa kalkıyorlardı ki içeriye şal girdi. Rudolf, aa günaydın doktor dedi. Şal kendisine hiç beklemediği böyle bir payı verildiği için Böbürlenerek nazik tavırlar takındı, diğeri de bundan yararlanarak biraz kendini toparladı. Hanımınız sağlık durumundan söz ediyordu bana dedi. Charles onun sözünü keserek, gerçekten ben de çok meraklanıyorum dedi. Karımda nefes darlıkları, çarpıntılar yine başladı. O zaman Rudolf sordu. Atabilmek iyi gelmez mi acaba kendisine? Çok iyi gelir. Mükemmel olur hem. Gayet parlak bir fikir. Atabinsen hiç fena olmaz karıcığım. Ama iyi ama atım yok ki benim deyince Rudolf, "E ben size bulayım dedi. Genç kadın onun bu önerisini reddetti. O da karşı koymadı. Sonra bu ev ziyaretini gerekçelendirmek için hani şu bizim arabacı var ya kan almıştınız ondan dedi hala baş dönmesinden yakınıyor şarl bovary uğrar bir bakarım dedi yo yo ben gönderirim onu size ya da birlikte geliriz böylesi daha rahat olur sizin için öyleyse pekala teşekkür ederim yalnız kaldıkları zaman şarl karısına sordu niçin Rudolf Boulanger'in önerisini kabul etmiyorsun. Çok nazik bir öneri doğrusu. Emma somurtkan bir tavır takındı. Bin dereden su getirdi. Sonunda belki herkes acayip görünür bu dedi. Charles olduğu yerde dönerek adam sende dedi. Vız gelir tırıs gider. İnsana her şeyden önce sağlık gerek. Doğru düşünmüyorsun bak. İyi ama ''Binici giysim yok ki nasıl ata binerim ben? Bir giysi ısmarlarsın olur biter.'' Emma, binici giysisini duyunca bu işe razı oldu. Elbise hazırlanınca, Charles, Rudolf Blanche'ye ''Karım hazır, lütfunuzu bekliyoruz.'' diye bir mektup gönderdi. Ertesi gün öğle üzeri Rudolf, iki atla birlikte Charles'ın evinin önüne geldi. Atlardan birinin kulaklarında pembe pomponlar, üzerinde de ceylan derisinden bir kadın yeri vardı. Rudolf uzun yumuşak çizmeler giymişti. İçinden Emma böylesini görmemiştir herhalde diyordu. Gerçekten de Rudolf sahanlıkta uzun kadife ceketi, örme beyaz pantolonuyla görününce onun bu kılığı Emma'nın pek hoşuna gitti Genç kadın da hazırdı, onu bekliyordu. Jüstün eczaneden sıvışarak gidip Emma Bovary'i seyretti. Üstelik eczacı bile bu zahmete katlandı. Bir yandan da Rudolf Boulanger'e bazı öğütler veriyordu. Felaket birden geliverir insanın başına dikkatli olsun. Atlarınız azgın olmasın sakın. Genç kadın yukarıdan gelen bir gürültü duydu. Küçük Bert'i oyalamak için hizmetçi Felisit'e çalar gibi yaparak pencerenin camına vuruyordu. Çocuk uzaktan bir öpücük yolladı. Annesi de kırmacının sapıyla bir işaret yaparak karşılık verdi ona. Hume hadi güle güle gezin dedi ama dikkatli olun ha çok dikkatli olun. Sonra onların uzaklaşmalarını izlerken elindeki gazeteyi salladı. Emma'nın atı ayağının altında toprak yolu hisseder etmez dört nala kalktı. Rudolf da onun yanında dört nala ilerliyordu. Zaman zaman bir iki laf ediyorlardı. Genç kadın yüzünü hafifçe yere eğmiş, elini kaldırmış, sağ kolunu uzatmış, eğerin üzerinde sallanışının ...ahengine bırakmıştı kendini. Yokuşun alt yanında... ...Rudolf dizginleri bıraktı. İkisi birden... ...bir sıçrayışta... ...ileriye atıldılar. Sonra yokuşun üst yanında hayvanlar... ...aniden durdular. Emma'nın büyük mavi peçesi de düşüverdi. Ekim ayının... ...ilk günleriydi. Kırların üzerinde sis vardı. Ufukta tepelerin... ...kıvrımları arasında... ...buğular uzanıp gidiyordu. Bazı bulutlar da yırtılarak... ...yükselip gözden kayboluyordu. Kimi kez... ...bulutların aralarından... ...giren bir güneş ışığı... ...altında, uzakta... ...Yonville'in damları... ...suyun kıyısındaki bahçeleri... ...avlular, duvarlar... ...kilisenin çan kulesi... ...görünüyordu. Emma, kendi evini... ...seçebilmek için gözlerini... ...yarı kapıyordu... İçinde yaşadığı bu yoksul köy hiçbir zaman böylesine küçük görünmemişti ona. Bulundukları yüksek yerden bütün vadi buğu olup havaya uçan çok geniş solgun bir göl gibi görünüyordu. Yer yer topraktan kara kara kayalar gibi fışkıran ağaç kümeleri görünüyordu. Uzun birer çizgi halinde sisleri aşan kavaklarsa... Rüzgarın hareket ettirdiği bir kıyı gibiydi. Yanlarında çimenliğin üzerinde çamlar arasında koyu renk bir ışık havanın içinde dolaşıyordu. Tütün tozu gibi kızılımsı toprak ayak seslerini yok ediyordu. Atlar da yürürlerken nalların ucu ağaçlardan dökülmüş çam kozalaklarını önleri sıra itiyordu. Rudolf ile Emma Böylece ormanın kıyısından ilerlediler. Genç kadın delikanlı göz göze gelmemek için ara sıra başını çeviriyor. O zamanda sıra sıra dizili çamların ardına geldikçe biraz başı dönüyordu. Atlar soluk soluğaydılar. Eğerlerin derileri gıcır diyordu. Ormana girdikleri sırada güneş göründü. ''Rudolf, Tanrı bizi koruyor.'' dedi. ''Öyle mi dersiniz?'' ''Rudolf, ilerleyelim, ilerleyelim.'' dedi. Sonra dilini şaklattı. İki hayvanda koşmaya başlamıştı. Yolun kıyısındaki uzun eğralti otları, Emma'nın üzengisine takılıyordu. Rudolf, bir yandan ilerlerken bir yandan da eğilerek bunları üzengiden çıkarıyordu. Kimi zaman da dalları aralamak için genç kadının yanından geçiyordu. Emma onun dizinin kendi bacağına sürtündüğünü duyuyordu. Gök mavileşmişti, yapraklar kımıldamıyordu. Çiçek açmış fundalıklarla dolu geniş alanlar vardı. Bazen mor alanlar, bazen sık ağaçlıklar görünüyordu. Ağaçlar da yapraklarının türlerine göre kurşuni, boz, yaldızlı gibi duruyorlardı.